Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Bugün kayıt olarak yapıyoruz. Kayıt olarak yapınca da tabii biz e, hekimleriz ve çalışıyoruz. İşten koşa koşa kayıt yapmak için eve gidecektik ama ben eve gitmeyeyim dedim. Bir kafeye gideyim dedim. Şimdi şu romanlara falan konu edilen Göksu Nehri'nin, Göksu Deresi'nin kenarındayım. Açık radyoda tüm seslere açık radyo olduğu için buradan sesler gelirse de dinleyicilerimiz kusura bakmaz. Çünkü dünyanın tüm seslerine açık radyodayız. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Aslında hep şöyle bahsediyorum ben konuklarımızdan halkın halk sağlıkçısı, halkın enfeksiyon hastalıkları uzmanı diye ee, Onur Hamzoğlu da profesör doktor Onur Hamzoğlu da halkın halk sağlıcısı olarak ifade edilebilecek bir isim. Halkı etkileyen, toplumu etkileyen önemli konularda, e, özellikle kanserojen e, maddelerle ilgili konularda. Çok cesur değiniler yapabilmiş bir hak sağlıkçı. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ama bir mahcupiyetle başladık. Gerçekten söylemiş olduğunuz değerleri dilerim hakkıyla taşıyabiliyorumdur. Onur hocam kesinlikle taşıyorsunuz. Şimdi dinleyicilerimizin de çok heyecanlandığını düşünüyorum. Sizin sesinizi duymaktan. Ben çok programa katılmadığınızı da biliyorum. Ondan dolayı davetimizi de kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Açık radyo dinleyicileri de şu anda çok heyecanlanacaktır yarın oynatılarında. Onur Hocam çok yakıcı bir konuyla başlamak istiyorum ben. Hava kirliliği. Önce bize hava kirliliği nedir anlatın. Biz bilmiyoruz hava kirliliği nedir. Hava kirliliği neden bu kadar riskli bilmiyoruz. Çok yaygın olan durumlarda değerli hocam. Ee, insanlar belli şeyleri kabullenmeye başlıyorlar. Hava kirliliği sanki kabul edilebilecek bir şey gibi düşünüyorlar. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olarak etiketlemiş durumda hava kirliliğini. Öncelikle şöyle başlayalım. Tabi deprem bölgesindeki hava kirliliğini kentsel dönüşümün yarattığı hava kirliliğini ayrı ayrı konuşacağız ama hava kirliliği nedir hocam? E, hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, aerodinamik çapı 10 ve 2,5 mikrometreden küçük olan tozların metreküp havadaki miktarlarına göre tanımlanıyor. Ee, Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılında e, çıkarmış olduğu son yönergeye göre e, aerodinamik çapı 10 e, mikrometrenin altındaki tozların 24 saatlik ortalama ölçümünün e, 15 45 mikrogram metreküp ve e, yıllık ortalamasının da 15 mikrogram metreküp hava miktarı üzerinden e, yüksek olanları, bu sınır değer aşmış ortamları kirli hava olarak tanımlıyor. Günlük ölçümün e, 24 saatlik ortalama dedim, saat başı ölçülmesi ve en az e, 17 e, saat başında, yani yüzde 70'inde e, günün ölçülmesi gerekiyor ve e, bu ortalama. O günün hava e, niteliğinin bize vermiş oluyor. Bu aynı şekilde her bir gün üzerinden değerlendirdiğimizde ve ayı ortalama 30 gün diye hesapladığımızda, dolayısıyla her bir ortalaması alabilen gün sayısının her bir ay için en az 21 gün olması gerekiyor. Dolayısıyla bir yıl içinde en az 9 ayın ortalamasını alabiliyorsak. Biz o kentte ya da o mahallede, o bölgede, o ülkedeki hava kirliliğinin yıllık e, durumunu ifade edebiliyoruz. Türkiye'de de e, yine Çevre Şehircilik Bakanlığıyla uzun yıllar önce yine kamuoyunun önemli baskısı ve talebiyle kurulan e, hava kalitesi istasyonlarında bu ölçümün sürekli olarak yapılmasıyla ilgili olarak e, uluslararası alanlardan alınmış olan kredilerle ve fonlarla bu istasyonlar kuruldu. Ve bunlarla ilgili veriler zaman zaman da yayınlanıyor. Bunun dışında tabii ki havada var olan gazların miktarlarının ortalama değerinin artmış olmasını da yine e, hava kirliliği olarak değerlendirebiliriz. Bunlar örneğin e, azot dioksit, e, kükürt dioksit, karbon monoksit ve ozon diye de ifade edilebilir. Bütün bunlarla ilgili sınır değerlerinin ne olduğu konusunda... Elimizde önemli bir kriter var. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yayınlamış olduğu yönerge. Bu sınır değerlerin üzerindeki durumlar hava kirlinin varlığı olarak tanımlanıyor. Peki niye önemli? Biraz önce siz de söylemiş oldunuz. Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırmaları yapısı 2013 yılının Ekim ayında Hava kirliliğini grup bir kanserojen olarak ifade etti. Yani hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın hava kirliliği akciğer kanserine neden oluyor. Tam bir sigaranın e, sigara içiciliğinin ya da pasif sigara içiciliğinin akciğer kanserine neden olması gibi. Böyle olunca da biz hava kirliliğinin varlığının ne durumda olduğunu eğer bununla ilgili yapılması gereken önlemler alınırsa pek çok insanın hayatının hastalanma yönünden ve yaşam yönünden uzatılabileceğini ve sağlıklı yaşam sağlanabileceğini biliyoruz. O bakımdan hava kirliliğinin varlığı bebeklerin anne karnındaki etkilenmesinden doğumdan sonra yaşam boyu etkilenmeye kadar pek çok e, riski ortadan kaldırmak adına yapılması gereken bir faaliyet olarak önümüzde duruyor. Bu bakımdan hava kirliliği konusuyla ilgilenmek önemli. Çünkü hava kirliliğinin çok büyük bir kısmı neredeyse %95-%99'u insan eliyle gerçekleştiriliyor. Yani bir afet olarak olmuyor. Bir felaket olarak kendimiz yaratmış oluyor. Sanayi kaynaklı oluyor, trafik kaynaklı oluyor ya da kentsel dönüşüme benzeri gibi yıkımlar nedeniyle olabiliyor. Coğrafi nedenlerle ortaya çıkması çok daha az sıklıkla görülen durumlar. Ee, Onur Hocam, kanserojen olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün tariflediğini söylüyoruz. Biraz daha somut ifade etmek gerekirse, hava kirliliği hangi kanserlere neden oluyor? Ee, bir de şunu da sormak istiyorum. Hava kirliliği e, küresel bir sorun mudur? Dünyada e, olan bir sorun mudur? Yoksa Gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerin sorunu mudur? Öncelikle hava kirliliği dünya genelinde bir sorun. Bununla beraber özellikle gelişmekte olan yani doğanı tahrip eden e, emisyonları kirliliği yönünden maalesef daha büyük risk taşıyan çimento gibi elektrik arkocaklı demir çelik fabrikaları gibi fosil yakıtlı termik santraller gibi alanlarda üretim yapan, enerji üreten ve e, mamul üreten ülkelerde çok daha fazla sıklıkla görülüyor. Yani perifer ülkelerde, yani gelişmekte olan ülkelerde ya da bağımlı ülkelerde diye söyleyebiliriz. Türkiye'de özellikle 90'lı yıllardan itibaren tam da bu grup ülkelerin içinde Avrupa'nın örneğin e, çimento e, ithalat İhracatçısı. Biz Avrupa'ya bol miktarda çimento ihraç ediyoruz. Yine Avrupa'ya çok bol miktarda e, inşaat demiri ihraç ediyoruz. Çünkü oradaki fabrikalar zaman içinde sökülüp Türkiye'de kuruldular. O bölgeler bize göre hava kirliliği yönünden çok daha korunaklı hale getirdiler, getirildiler. E ama tabii ki şunu da hep birlikte biliyoruz ki hava kirliliği bir ülkeye sınırından izin alıp girmiyor. Doğal olarak bütün dünyayı ilgilendiren bir durum ve bu hava kirliliği aynı zamanda iklim krizinin de temel nedenlerinden bir tanesini oluşturuyor diye söylemek isterim. Hava kirliliğinin en büyük sağlık riski akciğer kanseri sigara gibi ve partiküler madde onun sınır değerin her bir 10 mikrogram artışı akciğer kanserine yakalanma riskini 1.22 kat artırıyor. Akciğer adona ise 1.55 kat artırıyor. Her 10 mikrometre artış sınır seviyesinden. Onun dışında akciğer kanserinin dışında mesane kanseri etkisi de biliniyor. Ayrıca erken doğumlar, nörolojik gelişmedeki gerelikler ve benzeri gibi etkileri de var. Evet yani sistemi etkileyen bir durum. Sohbetimize devam edeceğiz. Daha çok can alıcı sorularımız da var ama bir müzik arası vermek istiyorum. Bugünkü şarkılarımız biraz caz çünkü konumuz dertli bir konu. Geri kolayına başlamak istiyorum. The sky is crying. Harika. Önce sağlık devam ediyor konuğumuz değerli hocamız Profesör Doktor Onur Hamzoğlu Halk Sağlığı Uzmanı ve halkın sağlığı için, toplumun sağlığı için sözünü söylemekten geri durmuyor. Bundan önce de hava kirliliği ile ilgili çok çok önemli değinileri oldu. Onur hocam, bu bir küresel sorun ama çözmüş ülkelerde ol, olabildiğini söyleyebiliriz zannediyorum. E, hangi önlemlerle hava kirliliği çözülebilir? Öncelikle fosil yakıtlarla ilgili kontrolü sağlamak gerekiyor. Biliyorsunuz, termik santraller bu konunun en önünde gelen ilk sırasında gelen kirletici kaynaklar çimento sanayi, elektrik arkocaklı demir çelik sanayi en başta gelen hava kirleticileri olarak söylenebilir bu yön itibariyle. Zaten Avrupa ülkeleri de Batı Avrupa ülkeleri de bu konudaki üretim alanlarını neredeyse tümünü 90'lı yıllarla beraber kendi ülkelerin dışına taşıdılar ya da olabildiğince kentsel yaşamdan çok daha perifere götürdüler. Az bir miktarda olan e, üretim alanlarını da. Ama bizde ise örneğin bir Dilovası bölgesi, örneğin Aliağa bölgesi, örneğin İskenderun bölgesi, bütün bunların hep bir arada e, bulunduğu e, sanayi havzalarına e, dönüştürüldü. E, Adana'dan İskenderun'a kadar pek çok termik santral ve elektrik arkocaklı demirçelik fabrikası işte Dilavası bölgesinde de içinde olduğu Kocaeli sanayi havzasında da yine Türkiye'nin en yüksek kapasiteli çimento fabrikası ki bunlar maalesef tehlikeli atıkları da yakma yetkisine sahip yapılar dolayısıyla biz bir çimento üretildiğinde üretim alanında baca gazında ne gibi etkenler var? Furan ve dioksini biliyoruz ki bunlar da kanserojenliği konusunda hiçbir şüphe kalmamış kimyasallar ama onun yanı sıra neler olduğu konusunda yakıtların atıklarını ve yakıtlarını da doğal olarak bilmediğimiz için takip edemiyoruz. Böyle de bir mevzuat 2005 yılında Türkiye'de çıkartılmıştı çimento fabrikalarına tehlikeli atıkları yakma yetkisi verilmişti. Çimento fabrikaları hem üretimlerini yani çimentolarını satarak hem de bu tehlikeli atıkları üreten firmaların bu atıklarını yakarak iki yönlü para kazanmış oluyorlar gelir sağlamış oluyorlar. Tabii onun dışında ulaşım planlaması, kent planlaması yine bu alanda önemli. Ama Türkiye'de biliyorsunuz özellikle termik santrallerin azaltılmasından önce hiç olmazsa filtreleme sistemlerinin tam çalışmasıyla ilgili kamuoyunun yine büyük talebi ve baskısıyla gündeme birkaç yıl önce gelen değerlendirmeler maalesef yeniden gözden kaçırıldı ve tam kapasiteyle üretim yapılıyor olmasına rağmen buralarda baca gazlarının Filtreleme sistemleri maalesef tam kapasiteyle çalışmıyor. Hatta bir kısmında e, yok diye e, tespitler yapılmış durumda. Evet, kentin içindeki durumu konuşuyoruz. Tabii deprem bölgesini biz çıkış amacımızla bu programda deprem bölgesiydi. Deprem bölgesindeki hava kirliliği durumunu hafriyatlar var. İnşaatlar daha başlamadı ama binalar yapılıyor. Oradaki durumu nasıl görüyorsunuz Onur Hocam? Çok sık gidip geldiğinizi de biliyorum. Biraz oradaki hava kirliliği sorununu bize anlatır mısınız? Çünkü hava kirliliği başlığında çok konuşmuyoruz bu konuyu. Dediğim gibi hava kirliliği belki yıllardır konuşulduğundan, belki çok küresel bir sorun olduğundan insanların kanıksadığı bir durum. Ama deprem bölgesinde hafriyatların çok olduğu bölgelerde o hava kirliliği çok ciddi bir problem. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok önemli ve özel bir durum. Dünya Sağlık Örgütü her bir kentte, her bir ülkede, hatta farklı mevsimlerde hava tozunun içeriğinin farklı olabileceğine olmasına rağmen kanserojen etkisinin değişmediği konusunda yönünde bir tespiti var. Dolayısıyla biz hava tozunun içinde örneğin ağır metaller arsenik çinko, demir bakır gibi civa gibi dışında aspet ve benzeri de olabilir. Ama bunların ayrı ayrı izlenmesinin hiçbir önemi yok. Hava kirliliğinin kendisi doğrudan doğruya kanserojen, akciğer kanserinin grup 1 etkileyen maddelerden bir tanesi. Sigara gibi. Bunun altına özel olarak çizmek istiyorum. Yani bu tozda sorun var mı? Bu toz insanların sağlığını etkiler mi, etkilemez mi? İçinde civa mı var? İçinde arsenik mi var? İçinde asbest mi var? gibi bir eğilimle, bir arayışla bu konuyu sürdürmek yerine bölgede, özellikle deprem bölgesinde Hava kirliliğinin düzeyini olabildiğince sürekli olarak takip etmek ve bunun önlenmesi için gerekenler konusunda ısrarcı olmak önemli. Evet, deprem bir an için vurdu, değil mi? Yaklaşık bir dakika kadar sürdü. 6 Şubat 2023'de evet. e, öğleden sonra yeniden oldu. Sonra. 20 Şubat'ta bu sefer Hatay'da Defne ve Samandağ'da yine aynı şekilde büyük bir iki deprem daha yaşandı. Bunlar oradaki binaları aynı için yıktılar. Bu afetin felakete dönüşmesi evet bir kentleşme projesinin planlamasının yeterince olmamasıydı. Neden? Çünkü yaklaşık Türkiye yüz ölçümünün yüzü 92'si en azından yer bilimcilerden öğrendiğimiz kadarıyla aktif hayatların üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla en azından 99 büyük depreminden sonra Marmara depreminden sonra ülkemiz bu perspektifte yapılanabilseydi Japonya gibi örneğin çok daha farklı olur ve bu afet felakete dönüşmezdi. Ancak bu anlık felaketin ya da anlık felaketin afete dönüşmesinin dışında şimdi deprem bölgesinde ve özellikle Hatay'da, Malatya'da olmak üzere, Adıyaman'da da dahil olmak üzere, Maraş'ta dahil olmak üzere, istinsas o kentlerin neredeyse tümünde afeti felakete dönüştürmek konusunda bir süreklilik hakim haline geldi. Yani şu andaki hükümet yapması gerekenleri, alması gereken önlemleri almamanın ötesinde bir de insan eliyle yaratmakta olduğu ve sürekli olarak devam eden hava kirliliği nedeniyle insanları akciğer kanseri riskiyle baş başa bırakmış durumda. Hatta karşı karşıya getiriyor diye söylemek hiç de hatalı olmaz. Ne demek istiyoruz? Evet depremde binalar hasar gördü bir kısmı yıkıldı. Şimdi bölgede hasar görmüş binalar yıkılıyor ve bunlar yıkılırken ıslak çalışma ile ilgili önlemler alınmıyor. Ne demek istiyorum? Islak çalışma demek yani bu binalar yıkar yıkılırken tozumasın, hava kirliliği gerçekleşmesin diye alınması gereken önlem sürekli bir yağış halindeki su akıntısının altında bunları bu binaları yıkmak değil. Bunları tozumayacak şekilde ıslatıp ondan sonra bu işlemleri yapmak. En son 13 Ağustos'ta Antakya'daydım. Bölgeyi Türk Tepteri Birliği heyetiyle birlikte ziyaret ettik. Durum tespitinde bulunmaya çalıştık. Gözlemler yapmaya çalıştık. Gördük ki hem binalar herhangi bir ıslak çalışma yapılmadan yıkılıyor. Ciddi bir hava kirliliği kaynağı yetmiyor. Bir de yıkıntı bulunduğu yerde ayrıştırılıyor. Yani betonla demir parçaları inşaat demirleri birbirinden yine orada iş makineleri tarafından ayrıştırılıyor. Bu işlem de yine ıslak çalışma olarak yapılmıyor. Bu çalışmalar sırasında da kentin hemen her bölgesinde yaygın olarak bu işlemler sürüyor ve çok ciddi tozumalar çok ciddi hava kirliliği, üretimi doğrudan doğruya kamusal bir faaliyet olarak gerçekleştiriliyor maalesef. Oysa hem yıkım işlemleri hem yerinde ayrıştırma işlemleri ıslak çalışmayla yapılabilir. Yetmiyor. Buradaki hem molozların, yani işte bina artıklarının, hem de ayrıştırılmış olan inşaat demileri ve metallerin taşınması da maalesef üzeri kapalı ortamlarda, araçlarla yapılmıyor. O dönemde de gözledik. Hala gözlemelerde aynı şekilde olduğu konusunda bugün de yeniden teyit ettim. Bölgede maalesef bu taşımalarda da üstü açık bir şekilde araçların geçtiği her yeri neredeyse toz dumana katarak devam ediyor. Yani doğrudan doğruya kamu eliyle hava kirliliği yaratılıyor ve doğrudan doğruya bölgedeki halkımız kamu eliyle akciğer kanseri riskine maruz bırakılıyor. Ve bütün bunların önlemi alınması mümkün. Bir yeni bilgi en azından benim için bir yeni bilgi Bölgede hasarlı binaların yıkılması, yerinde ayrıştırma için bir şirketle ya da bir şirketler grubuyla anlaşılmış. O şirkette bölgedeki İskenderun'daki elektrik arkocaklı bir demirçelik fabrikasıyla oranın kapasitesine uygun bir biçimde hurda demir üretecek. Kapasitedeki ayarlamayı yaparak günlük çalışma kapasitesini o, o fabrikanın kapasitesine göre planlayarak bölgede yani kentlerde ürettiği demir çeliği, hurda demir çeliği İskenderun'daki elektrik ocaklı demir çelik fabrikasına taşıyor. Dolayısıyla örneğin gözlemlediğimiz için örnek vererek söylüyorum diğer kentlerdeki gözlemlere kişisel olarak sahip değilim. Antakya'daki bu yıkım ve ayrıştırma süreci var olan kapasitesi, çalışma temposu doğrudan doğruya bu şirketin anlaşma yapmış olduğu elektrik arkocaklı demirçelik fabrikasının potalarının kapasitesiyle sınırlı. Bir an önce bölgeyi boşaltalım, toparlayalım, boşaltalım ve yeniden yapılanmaya uygun gelsin, uygun hale getirelim gibi bir kaygı da maalesef bu tempoda görülmüyor. Hem çalışma düzeni itibariyle hava kirliliği yaratılıyor. Yaratılmış olan hava kirliliği bölgede yaşayan insanlar için. Orada o işte çalışan her bir çalışan için, işçiler içinde bir kanser riski taşıyor ve bu maalesef kamu eliyle yaratılmış sürekli felakete dönüşmüş bir durum. Deprem bir anlık felaketti ama hava kirliliğiyle kamu eliyle sürekli felakete dönüştürmüş bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu engellemek mümkün. Bunu en azından planlı, programlı ıslak çalışmayla, düzenli bir şekilde ıslak ayrıştırmayla kapalı ortamlarda taşımacılıkla nakillerle molozları ve demirçelikleri, burada demirçeliği sağlamak mümkün. Ama maalesef bütün uyarılara rağmen demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin, bölgede yaşayan insanların bütün uyarılara rağmen 3 maymunu oynuyor yetkililer. Görmüyorlar, duymuyorlar ve bu konularda sorulan sorulara yanıt vermiyorlar. Böylece özetleyebilirim. Evet hocam. Şimdi ikinci parçamıza geçeceğiz. Ben ikinci parçamızı anons edecektim ama Feryal o kadar güzel şarkılar bize bulur ki ben hiç anons etmiyorum. Siz yarın Feryal'in çalacağını deneyeceksiniz. Önce sağlık devam ediyor. 22 Eylül 2023 programının kaydı. Konumuz Profesör Doktor Onur Hamzoğlu. Onur Hocamıza hava kirliliğini konuşuyoruz ama ben başka bir konuyu daha konuşmak istiyorum. İklim krizi konusunu. Onur Hamzoğlu'nun iklim kriziyle ilgili global olarak da görüşlerini çok merak ediyorum. Ee, i̇klim krizi hakkında neler düşünüyorsunuz Onur Hocam halk sağlığı bakış açısıyla? Maalesef yine insan eliyle ve önlenebilir bir sorunu yaşıyoruz. Ancak öyle bir sorun ki, bundan sonra baş edebilmek için gerçekten çok sistemli, inanarak ve örgütlü mücadele gerekiyor. Son 30-40 yıldır dünya genelindeki üretim, insanların büyük çoğunluğunun kullanımı için değil, gereksinimleri için değil, sadece onu üretenlerin çoğu insan kullanımı için elzem olmayan, alanlardaki üretimlerine bağlı. Son 30 yıllık seregazı gazı emisyonu bundan önceki 230 yılın neredeyse eşiti durumda. Hatta çok daha fazlası %52'si denebilir 260 yıllık seregazı gazı emisyonunun %52'si son 30 yılda gerçekleşmiş. Böyle olunca bu üretim hali, bu kontrolsüzlük maalesef bizi doğrudan doğruya böyle bir krizin içine doğru yöneltti. Evet, bizler de yani bunu görenler, dünya genelinde e, yeterince mücadele edemedik diye söylenebilir. Sadece krizin varlığını ifade etmek değil, nedenleriyle de hep beraber ilgilenmemiz gerekiyor. Bu süreçlerde. Tabii ki fosil yakıtlar bunun yaratmış olduğu sorunlar önemli. Bunların yerine fosil yakıtlarla elde edilecek enerjinin yerine başka enerjiler işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve benzeri gibi alanlarda enerji üretimi yapmak anlamlı. Ancak esas sorun üretilen enerjinin ne için kullanıldığında yatıyor. Örneğin Türkiye'de son 10 yılda üretilen enerjinin yüzde 82 ila 86'sı sanayi ve ticaret alanı için kullanılıyor. Ve biz bu alanda başı çeken 3 alanı şöyle söyleyebilirim. En azından iki e, üretim alanını söyleyeyim. Birisi çimento, bir diğeri de elektrik, arkocaklı, demir-çelik fabrikaları. Peki bunu Türkiye'nin kendi gereksinimi için mi üretiyoruz? Hayır. İşte bu benzeri tartışmaları Niçin enerji üretiyoruz? Enerjiyi nerelerde kullanacağız? Her bir ülke ve tüm dünya için tartışmamız ve planlamamız gerekiyor. Yüz binlerce üretilmiş araba depolarda bekliyor. Yüz binlerce üretilmiş çamaşır makinesi, bulaşık makinesi pek çok ev aleti ve benzeri depolarda bekliyor. Ama sürekli bir üretim var. Pek çok boya üretiliyor, pek çok kimyasal üretiliyor, pek çok deterjan üretiliyor. Bütün bunlar yaşamımızda ne kadar gerekli? Bu soruların yanıtını vererek ilerlememiz gerekiyor. Ama maalesef eğitim sistemimizden başlayarak bu soruları soramayacak hale geliyoruz. Son zamanlarda izliyorum. Bazı gruplarda, genç gruplarda iklim krizinin varlığıyla ilgili herhangi bir bilgi, bırak bir merak bile yok. Bu alanları hep birlikte gözetmemiz ve en azından farkındalığı yaygınlaştırmamız ki açık radyo bu konuda önemli adımlar atıyor uzun yıllardan beri. Önemli bir katkı da sunuyor. Bunu örgütlü yapılarla beraber ülke genelinde yaymak uluslararası dayanışmayı sağlamak ve gerçekten yaşamın krizini 2023 yılında geldiğimiz nokta itibariyle, ki pandemiler bunun en önemli göstergeleriydi bu dönemde, engellemek yönünde adımlar atabiliriz. Ben açıkçası yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen umudumu yitirmiş değilim. E, i̇nsana Güveniyor ve o bakımdan da umut ediyorum. Henüz insanlar insanlığını yitirmediler. Ne ülkemizde ne de dünyada. Dolayısıyla insanlığımıza sahip çıkarsak ve var olan gerçeklikler konusunda neden sorusunu, nedensel ilişkiler konusunu, konusunu önümüze koyabilirsek, sadece görünenin değil, görüneni yaratanların neler olduğunu sorgulayabilirsek, ve bu konuda bugüne kadar yapıldığı gibi cesaretle adımlar atılabilirse bu sorunların da üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sorunu görüyoruz. Sorunun kaynağını biliyoruz, nedenlerini biliyoruz. Mesele bunlarla ilgili mücadeleyi örgütlü bir biçimde hep birlikte sürdürebilmek. Onur Hocam salgın hastalıklardan biraz bahsettiniz ama Dünya Sağlık Örgütü'nün 21. yüzyıldaki Sağlık riskleri arasında salgın hastalıklar çok önemli bir yerde. Ee, hem salgın hastalıklarla ilgili risk durumunu nasıl görüyorsunuz bunu sormak istiyorum. Bir de son dönemde salgın hastalıkları için en büyük elimizdeki kozlardan aşı var. Ama aşı tereddütünün ve aşı karşıtlığının da arttığını görüyoruz. Bir halk sağlıkçı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Haklısınız. Gerçekten 21. yüzyıl. Bulaşıcı hastalıkların 1970'lerde bitti artık. Bundan sonra dünya kronik hastalıklarla uğraşacak saptamısının yanlışlandığı bir yüzyıl başlangıcı oldu. 21. yüzyıl. Çünkü yaşam koşulları, doğanın tahribatı, talanı ve yağması bütün bunlarla ilgili koşulları sağlamış oldu. Ve bulaşıcı hastalıklarla baş edebilmek için hem yaşam biçimleri, hem sağlık sistemleri hem de hastanelerin yeniden gözden geçirilmesi gereken bir hale geldik. Pandemiyle mücadele ilk dört ayında gerçekten dünya genelini saran bir sorun olarak ele alınmışken çok kısa bir süre sonra her bir ülke neredeyse Dünya Sağlık Örgütü'nün samimi ve önemli çabalarına rağmen kendi başına kaldı. Öyle ki hızlıca üretilen aşılar Sadece parası olan ülkelere ve parası olan ülkeler dedin. Çoğunda da parası olan kişilere ulaşabildi. Ve pandemiyle mücadele, yani dünya genelindeki bir bulaşıcı hastalık salgınınla mücadele, bilim dışı bir biçimde her bir ülkenin kendi kendine baş etmesi gereken bir sorunmuş gibi tanımlandı ve yaşanmaya çalışıldı. Evet, varyantlarla ilgili süreçleri hep beraber gözlemledik. Ancak Hala COVID-19 eradike edilmiş değil. Varyantları gün, be gün ortaya çıkıyor. Son iki varyantı da işte son iki ay içinde yeniden gündeme geldi. Bundan sonra nasıl evrileceği konusunda da henüz öngörülerimiz yok. Olumlu öngörülerimiz yok. Beklentiler yine bu sorunların devam edebileceği yönünde bu riski taşıyor. Düşünün ki kızamık bile yani 1963 yılında aşısı tanımlanmış, kunalmaya başlanmış, 1970 yılından itibaren ülkemizde de kunalmaya başlanan bulaşıcılığı, hastalandırma gücü yüksek bu virüs hastalığı yeniden Türkiye'de salgın yaptı. Bu yetkililerin öncelikle bu konuda gerekli hassasiyeti göstermedikleri anlamına geliyor. İki, kişilerin özellikle çocukluk dönemindeki aşıların çocuklarını ailelerin getirmesi beklenmeden bulundukları yerlerde aşılanması gerekirken maalesef Türkiye'deki sistem aile sağlığı merkezlerine davetle aşı yapılabilme koşulu aşıyla ilgili yeterince sıklıkta sağlanmamasının nedenlerinden bir tanesini oluşturuyor. Oysaki. Her bir yaşam alanında, her bir çalışma alanında insanları hastalanmadan onların sağlığıyla ilgilenen hekim, hemşire, ebe, çevre sağlığı teknisyeni, psikolog, diş hekimi, veteriner hepsinin bir arada bulunduğu bir yapılanma, bir ekip olarak bulunduğu bir yapılanma aynı zamanda insanların yaşam koşullarını, bayılma koşullarını da değerlendireceği için alınacak önlemlerin, hastalanmamaları adına alınacak önlemlerin çok da etkin bir şekilde alınmasını sağlayabilir. Ama 2005 yılından itibaren yürütülen değişim, sağlıkta dönüşüm programı Türkiye'de hem birinci basamakta ifade ettiğimiz yaşam ve çalışma alanlarındaki sunulan sağlık hizmetlerini hem de hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerini bütünüyle değiştirdi. Ve pandemi gibi bir sorunla Türkiye ve dünyanın pek çok benzer ülkesi Hastanelerde mücadele etmeye çalıştı ve çok daha etkili, çok daha kısa sürede sağlanabilecek başarı bu nedenle sağlanamadı. Onur Hocam bir araya girmek istedim. Tabii. E, şunu sormak istedim, isterim bir de hocam. E, bu pandemi ile birlikte bu komplo teorileri tüm dünyada yani Türkiye ile bunu şey yapamıyorum, sınırlayamıyorum. infodemi dediğimiz bir konu çıktı. Ve bilimsel açıklamalardan çok çok bu miklerin yaratıldığı, komplo teorilerine yönelindiği bir dönem yaşandı. İşte laboratuvarlarda virüslerin üretildiği konusunda e, komplo teorileri. E, i̇nsan acaba insan eliyle bir şeyin olduğunu, iklim krizinin e, insan eliyle olduğunu kabul mü etmek istemiyor? Tüm dünyada bu komplo teorileri anlatılıyor. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Gerçekten sorunun kaynağını flulaştırmak, görünürlüğünü, anlaşılmasını, ortaya konmasını engellemek adına yürütülen bir girişim olarak özetlemek mümkün. Tam da sizin dediğiniz gibi. Yani yaşam koşullarımızda, yaşam koşullarımızın değişmesinden ki ben ona yaşamın krizi diyorum gelinen nokta itibariyle düşünün. İklim krizini yaşıyoruz. Sağlık sisteminde kriz var. Eğitim sisteminde kriz var. Üretim alınan çalışma ortamlarında kriz var. Enerji ortamında, enerji sektöründe kriz var. Her yerde kriz var. Ekonomik kriz var. Finansal kriz var. Bundan önce çoklu kriz diye alınandan çok daha ötesinde bir çokluktan bahsediyoruz. O bakımdan bu dönemi pandemiyle birlikte ortaya çıkan krizi yaşamın krizi diye adlandırmak mümkün. Bunun hiçbiri maalesef laboratuvarda değil. En azından bunlar değerlendirildi, araştırıldı, sorgulandı, bir şüphecilikle haklı olarak ama görüldüğü gibi değil. Uzun yıllardır ortaya çıkan ve devam eden insanın insan, hayvanın hayvan, böceğin böcek gibi yaşayamadığı bir yaşantıya sahibiz. Ve bu bugünlerde yaşamakta olduğumuz ya da son 5 yılda son 10 yılda yaşamakta olduğumuz hastalıklar olmak başta olmak üzere pek çok afetin kaynağını oluşturuyor. Yani biraz da kök nedenlere inip e, hatanın da insanda olduğunu, e, insan edimlerinde olduğunu, özellikle de sanayi devrimi sonrası insanın edimlerinde olduğunu belki de kabul etmeye başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Onur hocam programımıza katıldığınız için sizin sesinizi duymak çok değerliydi bizim için hava kirliliği ile ilgili. Ee, bize verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Programımızı sonlandırırken Feryal'le rastlaşamıyorduk. Feryal'e de e, sesini duyduğum için çok mutlu olduğumu iletiyorum. Son şarkımızda lütfen Feryal seçtin. Onur Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün Açık Radyo dinleyicilerine ve emekçilerine e, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler Feryal senin seçtiğin şarttayız. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Sağlıklı bir hafta sonu.